Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Fıkıh çok büyük oranda ibadetleri anlatmaktadır. İbadetle de her şeyden önce niyet akla gelir. Niyet ve ibadet birbirlerinin ayrılmazı durumdadırlar Bu nedenle niyetin fıkıh açısından ele alınması ya da e, ibadetlerimizin, Müslüman şahsiyetimizin, kimliğimizin niyetle bağlantısı konusunu ayrı bir şekilde ele almakta fayda var. Endülüslü alim Abdullah İbn Ebi Cemre, rahmetullahi aleyh Endülüs döneminden kalma e, isimlerden bir tanesi Onun çok dikkat çeken bir tespiti var e, diyor ki isterdim ki fukahanın bir bölümü Hiçbir işle meşgul olmasın. Sadece niyeti anlatsınlar insanlara. Niyetsiz hiçbir şey olmayacağını anlatan dersler yapsınlar. Çünkü insanların aslında en büyük sorunu niyet meselesidir, diyor rahmetullahi aleyh. Bir kendisi de hadis ilminde meşhur Buhari filan ifisar etmiş değerli bir alim bir tespit yapıyor. Yani insanların önce niyetin içeriğini anlamaları gerekir düşünüyorum. Niyet konusunda hakikaten e, kat gereken çok önemli mesafeler var. Şu meşhur اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ Ameller ancak niyetlere göredir. Herkes niyetinin karşılığını alır Allah'tan. Hadisine bakıldığında mesele gayet iyi anlaşılıyor zaten. Başta Ebu Davud Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii gibi e, muhaddis ve fukahanın çok büyük bölümü bu hadisi şerifi yani ameller ancak niyetlere göredir. Hadisi şerifini çok ciddi bir şekilde tahlil ediyorlar. Ciddi bir şekilde e, ciddi bir yere oturtuyorlar. Bunlardan en önemli e, tespitlerden bir tanesi اَنَّمَ bin niyet Niyetler ancak, ameller ancak niyetlere göredir hadisi e, dörtte birdir diyorlar. Yani bütün İslam dört parça olsa bir tanesi bu hadistir diyorlar. Bu açıdan Ebu Davud'un bu tespitini mesela aldığımızda sadece sadece bu açıdan bile baksak demek ki Niyet ciddi bir şekilde bizim için bir yer tutuyor olması lazım. Bir niyet etme fıkhı bilmemiz lazım. Niyet etmenin de bir fıkhı, bir inceliği muhakkak vardır, olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu sebeple niyetle ilgili biraz geniş bir e, ders yapmakta fayda gördük. Zira e, 500 rekat da kılınsa bir namaz onun 500 rekattan önce hangi niyetle kılındığı önemli. Çünkü Allah innemel amalu bin niyet hadisinden de anlaşılacağı gibi sadece niyetlere bakıp karşılık veriyor. E, dersin ilerleyen bölümlerinde de göreceğiz ki niyet bir alem. Niyet bir alem. Niyeti oluşturmadan önce e, Müslüman kendi kendine çok şeyler yaptığını zanneder. Hiçbir işe de aslında muvaffak olamaz. Çünkü kullar olarak, insanlar olarak biz dış görüntülere, büyüklüğe, küçüklüğe, şişmanlığa, zayıflığa, e, ağırlığa, hafifliğe <gülüyor> <gülüyor> bakabiliriz. Ama Allah kalplere bakıyor. Sadece niyetlere bakıyor. Bu sebeple e, niyetlerin düzeltilmesi gerekiyor. E, niyetlerin düzeltilmesiyle kastettiğimiz şey, biz burada onu özellikle alacağız. Öncelikle fıkıh açısından nerede, nasıl niyet yapılıyor? Bunu bir önce toparlamak lazım. Artından da niyet e, kalple ilgili bir ameldir kalplerin e, niyete uygun hale getirilmesi lazım <gülüyor> buna <gülüyor> ihlas da diyebiliriz e, kalite de diyebiliriz ama e, şeriat lisanıyla niyetlerde ikhlas yani sadece Allah için yapma diye bir başlık koymamız lazım buna. Bir <gülüyor> soru gelecek zihnimize. Şimdi e, dinimiz illa niyet diyor. Niyet, niyet. ne niyetin var? Nasıl niyet ediyorsun? Namazından cihadından e, ticaretine kadar her şeyde niyet bir numara. E, biraz önce de belirttiğimiz gibi Dörtte biri dinin yani dinin dörtte biri boyutunda <gülüyor> niyetin önemi. Peki niyet mesela bir abdest gibi dış görüntü olarak ele alınabilir mi? Abdesti kollarını daha iyi yıkarsın yukarı doğru yıkarsın suyun her yere değmesini sağlarsın bu zahiri bir amel. Yani fiziki boyutu var su ile yapılıyor kol yıkanıyor yüz yıkanıyor gevşek abdesti daha ciddileştirebilirsin. Niyet batıni bir amel. Yani kalpte olup bitiyor niyet. E peki müminin kalple yapılan bir işte kalbine yön vermesi mümkün mü? Yani bugün karar verip bugünden itibaren iyi niyet daha iyi niyet yapma seviyesine Çıkabilir mi? Min kalbini yönlendirebilir mi? Cevap, e, kalbi yönlendirmek yani bir kararla falan olması mümkün değil çünkü batini bölüme yani elle tutulur fiziki boyutu olmayan bir şeye müdahale etmek mümkün değil. Sevmek, buz etmek gibi şeylerde Müslüman yani çok büyük bir iddia yapıp. Bundan sonra şu şekilde olacak kalbim diye yön verebilir mi? Veremez. Peki niyetlere bu kadar önem veriliyor ama öbür taraftan da e, kalplere yön verilemez deniyor. Bunun ortası nasıl? Evet direkt <gülüyor> Müslüman bundan sonra benim kalbim Ömer bin Hattab'ın radıyallahu an kalbi gibi olacak. E, hiçbir şekilde niyetlerim basit olmayacak şeklinde bir iddiada bulunamaz. Yani bu olmaz. Ama ne yapabilir mümin? Kalbin çevresini ve kalbin giriş çıkışlarını kontrol edebilir. Yani Allah'ın salih kullarıyla bir ortamı paylaşanla, fasık kullarıyla bir ortamı paylaşan arasında çok fark var. Yani salih insanlarla otura kalka sonunda onlar gibi olma ihtimali taşır mümin. Fasıklarla otura kalka fasıklar gibi olma ihtimali taşır. Bu nedenle biz mümin olarak şunu bileceğiz. Kalbimize direkt yön vermemiz, niyetimizi sağlam yapmamız birinci elden mümkün değil. Ama kalbin Bilgiyle donanımı, Allahu u Teala'ya imanının kuvvetlendirilmesi, Peygamber aleyhisselama bağlantısının kuvvetlendirilmesi e Müslümanın elindedir. <gülüyor> Zayıf bir bilgiyle ihlas peşinde koşmak başka şey, iyi bir bilgi, güçlü bir bilgiyle ihlas peşinde bir ömür koşmak başka şey. <gülüyor> İkisi arasında ciddi fark var. Ee, cevabımız, cevap olarak diyoruz ki, biz Müslüman olarak bugünden itibaren e, iyi niyet yapma kararı verip niyetleri çok iyileştirme sürecine giremeyebiliriz. Ama niyetlerimiz düzgün olsun diye Allah'ın kitabının ahkamını daha iyi öğreniriz. Ee, peygamberlerin kıssalarını daha iyi anlarız. Onları çocuk hikayesi değil, ibret olarak görürüz. Ashab-ı Keramın e, imanını, maceralarını, Peygamber aleyhisselamla yaşadıklarını daha ibretli oluruz. Salih insanlarla oturup kalkmayı deneriz. E, kendimizi iyi şeyler yapmaya zorlarız. Bunların ortasından bir şekilde e, bize <gülüyor> ne çıkar? İyi niyete doğru koşuşturan bir kalp sahibi olma imkanı çıkar. Yoksa bir günde kalp toparlanıp düzelmez. Burada niyet söz konusu olunca bazı hakikatleri bilmemiz lazım. Birincisi niyet şeriatın işi var veya yok saymadaki ölçüsüdür. Yani bir işi niyet etmek, karar vermek, o işi yapmak veya yapmamak anlamına gelir. Şimdi bir Müslüman Ramazan günü oruçlu orucunu unutarak e, Tık abasa yedi yedikten sonra aklına geldi oruçlu oldu. Orucu bozulmuyor. Yedi niye bozulmuyor? Çünkü şeriat kasıtsız yapılan, niyetsiz yapılan işleri var saymıyor ondan dolayı. Bunun için delinin, e, matuhun yani aklını kullanamayanın, unutkanın, hata ile yapanın Uyurken bir iş yapanın yaptığını şeriat yapılmış saymıyor. Yanlış doğru değil. Bu sebeple bir yerde Kur'an okunuyor. Orada bulunan insan da Kur'an dinlemek gibi bir niyeti olmadığı halde orada okunan Kur'an onun kulağına geliyor saatlerce. Bu Kur'an dinleme sevabına hiçbir zaman ulaşamaz. Çünkü Kur'an dinlemek diye bir karar verilip de bu karara bağlı olarak kulak kabartıldığında Kur'an dinlemek diye bir sevap oluşur. Örneğimiz Kur'an'ı kimin sevap kazanacağı kazanmayacağı açısından el alınmış değil. Kasıtsız işlerde iyi olsun kötü olsun bir vebal olmayacağı gibi bir sevap da olmaz. Sevap olması da mümkün değil. Muhakkak devreye kastın yani amacın girmesi lazım. Amacın e, girmesi de e, müminin niyet etmesiyle ancak mümkündür. E, burada mesela şöyle bir örnek verebiliriz. E, Müslüman bir banyoya girip yaz günü serinlenebilir çok serinlendim terledim bu herhalde e, gusül sevabı oluşturmaz ama daha sonra göreceğiz gusledeyim hem de serinlenirim dese burada iş değişecek fakat sadece serinlenmiş olmak için havuza giren e, herhangi bir şekilde <gülüyor> sevap kazanmaz e, mesela bir müslümanın Çocuğuna Allah'ın emaneti bu çocuk. Bu çocuğu ben yetiştiriyorum, büyütüyorum diyerek harçlık vermesi sevap olur. Çocuk istedi diye sadece al tamam deyip vermek asla sevap olmaz. Mübahat da olsa, serbest de olsa sevap olması için verirken Müslümanın Allah'ın rızasını kastetmiş olması gerekir. Bunun en canlı örneği Rejim yapmak için yemek yemeyenin yaptığı şeyden bir sevap elde edilmez. Rejim yapmak için, zayıflamak için 10 sene yememiş olsa akşamları sadece iftar etse bunun adı oruç değil, sevap değil. Ya e, oruç tutmak için yemek yemeyecek şartlarına uygun olarak ya da sünnet az yemektir diye yemek yemeyecek ikisi de e, insana sevap kazandırır. Çünkü sünnete ittiva etmek için yemek yememek de bir sevap çeşidi olur. <gülüyor> Mesela yaz günü e, Müslümanın camiye girip klimalı bir camide serinlenmesi sevap değildir. Günah da değildir, sevap da değildir. Abdesti girdiyse günah da değildir. Ama aynı Müslümanın Hazır dışarıda boş duracak yerde camiye gireyim Allah'ın evi diye niyet etmesi ciddi bir sevaptır. E, milyonlarca hayvan kesiliyor. Bunlardan sadece Allah'ın adıyla Bismillah denerek kurban bayramında kesilen veya başka ibadet olan haçta kesilen ya da adak kurbanı olarak kesilen hayvanlardan sevap elde ediliyor. Hayvan kesmek sevabı diye bir sevap yoktur. Hayvanı Allah için boğazlamakta sevap vardır. Bu da neyle oluyor? Niyet sayesinde e, oluyor. Aynı şeyi hacca da uygulayabiliriz. Müslüman e, herkes gidiyor, Mekke'yi ben de bir göreyim. Nasıl bir yer? Bu kadar övüyorlar diye gitmiş olsa buna kesinlikle hac veya umre denmez. Turistik bir ziyaret bu. Hiçbir değeri yok. Üstelik de ee, bu şekilde Allah'ın teazim ettiği bir mekana e, bu şekilde kaba bir mantıkla giren e, niyet, niyetsiz giren ve gerekeni de yapmayan bir mümin sadece turistik hatasıyla kalmış olmaz. Boşuna da gezdiği yerlerde Kabe'ye saygısızlıktan dolayı vebale de girmiş olur. Demek ki Bizim Müslüman olarak banyodan hacca kadar, banyo yapmaktan hacca kadar ne varsa bunların hepsini Allah için niyet ederek yaptığımız zaman bir sevap söz konusudur. Aksi takdirde işler kazandırmıyor, yapılan işler kazandırmıyor, İşlere yön veren niyetler kazandırıyor. Niyet de insanın elinde, kolunda değil, kalbinde gerçekleşen bir duygudur. <gülüyor> burada e, niyetin neler kazandırdığının boyutunu, e, açılımı diyelim, e, bize önemli bir bilgi vermektedir. E, burada Müslümanın niyetiyle ulaştığı şeye, ameliyle hiçbir zaman ulaşamayacağını birinci nokta olarak tespit edelim. Bunu şu şekilde sloganlaştırabiliriz. Niyetin ulaştığı yer 100 ise, amelin ulaştığı yer hiçbir zaman 50-60 değildir. Bunun örneklerini yüzlerce konu üzerinden konuşabiliriz. Mesela Şehit olan bir mümin, Allah için verebileceği ve Allah için yapabileceği, Allah için ortaya koyabileceği en önemli, en yoğun şey canıdır. Halbuki belki de bir şehidin şehit olması, bir Müslümanın şehit olarak ölmesi onu kazandırırken, Belki de Allah'ın davasına bir şey kazandırmadığı gibi bir gerileme, zayıflama nedeni de olabilir. Yani şehitlik her zaman İslam'a bir puan kazandırmıyor olabilir. O şahsa kazandırıyor. Ama buna rağmen mesela Hamza radıyallahu anh şehit düştü. Onun şehit düşmesi o gün zarar bile oldu Müslümanlara. Yani Hamza şehit düşünce savaş kazanılmadı, kaybedildi üstelik. Eğer kaybedildiyse Uhud. Ama Hamza müthiş bir makama kavuştu Allah katında. Çünkü Hamza'nın asıl gayesi Allah'ın dinini yüceltmekti. Halbuki Uhud'da din yücelmedi görünürde. Ama o bu gaye için, bu niyet için yapabileceğinin en büyüğünü yaptı. Böylece Hamza radıyallahu anh niyetinin karşılığını buldu Allah'tan. Niyetinin karşılığını bulduğu için müthiş bir makam buldu. Daha ötesi olmayacak bir noktaya yükseldi. Halbuki ameli yani şehitliği o gün İslam'a ne hizmet yaptı diye ölçülecek olsa da o hizmete göre ona karşılık verilecek olsaydı belki cennete ya girer ya girmez olacaktı. Neden? Çünkü Hamza radıyallahu anh amelinin karşılığını almadı Allah'tan. Onu o amele sevk eden niyetinin karşılığını aldı. Bunu Müslüman'ın günlük namazına da uyarlayabilirsiniz. Bir mümin, titiz bir abdestle, titiz bir namazla, Allah'ın huzurunda kılınmaya layık bir namaz kılmak niyetiyle, seccadesinin başına geçtiğinde, bir fıkıhçı, fıkıh alemi, onu şöyle uzaktan kamerayla izlese, belki de 20 tane kusur bulur ona. Bu sünnete uygun değil, bu şu şarta uygun değil, rüküde belin şöyle... Dolayısıyla o kusurlarla o namazdan belki de borçlu çıkar mümin. Büyük ihtimalle de pek çok namazdan mümin borçlu çıkar Allah katında. Yani namazlar teraziye konacak olsa sevap bir kenara borç da kalabilir. Oruç da öyle. Zekat da öyle. Hac da öyle. Kurban kesmek de öyle. Kur'an okurken de aynı şey geçerli. Okuduğun Kur'an Cebrail'in getirdiği lehçeye ne kadar benziyor? Ama bütün bunların ötesinde mümin o dağlar gibi büyük niyetiyle iki satır Kur'an okur. iki rekat fıkıhçıya göre hataları belki çıkacak olan bir namaz kılar. Onunla Allah'a öyle bir yükselir ki o yükselişi namaz kılarak, Kur'an okuyarak ebediyen kazanamazdı. Bunun için müminin niyetiyle ulaştığı şey ameliyle ulaştığından çok daha fazladır. Hadis-i şerif ne diyordu? Müslim'in de rivayet ettiği hadis-i şerifse Müslim ve diğer Ebu Davud'da da Nesai'de de rivayet edilen hadis Müslüman samimi bir şekilde Allah'tan şehitlik istiyorsa yatağında bile ölse şehit sevabı bile ölür. Yatakta nasıl şehit? Ha mümin niyetiyle Allah'tan e, ciddi bir şekilde e, sevap e, veya makam ne umuyorsa Allah'tan, yani cennette makam seviye ne umuyorsa ona kavuşur. Neden? Çünkü müminin niyeti samimi ise, hayal kurma filan değil, samimi ise niyeti Allah ona niyet ettiğinin karşılığını verir. Bu konuda pek çok hadisi şerif var. Kur'an-ı Kerim'in delaleti de budur. Yine Nesai'ne rivayet ettiği meşhur hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde cihada gelmek için hazırlanan bir mümin vefat ediyor. Ama zırhını hazırlamış, vedalaşmış cihada geliyor. Kızı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip çok esef ediyor. Yani babam şehit olarak ölecekti, evde öldü gibi böyle üzülüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de babanın Emeli gerçekleşti buyuruyor. Adam evinde öldü. Ama Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem cihada hazırdı. Adam hazırlığını yaptı cihada çıkıyordu. Niyet tamamdı. O niyetle ne oldu? Kazanacağını kazandı. Demek ki birinci önemli nokta niyet yani beyinde kalpte oluşan hissiyat Elin ayağın yaptığından daha fazla kazandırır insana. Talebelik de böyledir. Hocalık da böyledir. İşin ucunda Allah'ın rızası bulunan her şey böyledir. Nasıl? E talebe bir imam ı Azam olmak, bir imam Şafi olmak için yola çıkmıştır. İmam değil müezzin bile olamamıştır. Belki 5 satır okuyacak hâlde olmamış. Senelerce uğraşmış cehaletinden kurtulamamıştır. E, görenlere göre, dışarıdan seyredenlere göre yazık 5 sene, 10 sene boşa harcadı görülür. Allah'a göre böyle mi? Hayır. Nereye ulaşmak istiyordu o? İmamlık makamına, ilimde üstün bir makama ulaşmak istiyordu. Ama kaderi Allah'ın emri böyle gerçekleşmedi. Hiçbir sakıncası yok. O kazandığını kazanır. Üstelik de emeksiz, bedavadan, adeta kazanmış olur. İkinci konu cennette ebedilik ve cehennemde de ebedilik. Yani bir insanın gerek cehennemde ebedi kalması ve gerekse cennette ebedi kalması niyetledir. Zira A insanı, B insanı mümin olarak ne kadar yaşasa, bin sene, Muhammed Aleyhisselam kadar yaşasa, bin sene, filan insan kadar, üç bin sene yaşasın, beş bin sene yaşasın bir insan. <Gülüyor> 10.000 sene yaşasın. 20.000 sene yaşasın bir insan. Cennet, cehennem, bin milyar değil ki. Sonu yok. Bir insan 1000 sene bile yaşasa, iman üzere, nihayetinde 1000 çarpı 1000 milyon sene cennette kalıp çıksın diyelim. Aynı şey kafir için. Cehennemde işlediği küfür cürmü kadar, Bin sene kabir olarak yaşadı. Bin sene cehennemde kalsın. Bin çarpı bin kalsın. Milyon sene kalsın. Ve çıksın gitsin cehennemden denmiyor. Çünkü bir mümin imanını niyetiyle tarttığımızda milyar sene bile olsa imanından vazgeçecek değildir. Hiçbir mümin 500 sene sonra bırakarım başka bir dine geçerim diye düşünmez. Bilakis gitgide imanı müminin kökleşir. Yaşlandıkça, eceli yaklaştıkça müminin azmi, heyecanı Allah'a ve peygambere sevgisi artar. Dolayısıyla müminin imanı sonsuzdur. Sonsuz imanla yaşadığı için 100 sene, 200 sene namaz kılarak ahirete gittiği halde ebedi, sonsuz cennette kalıyor. Aynı şekilde Kafir aslında 100 sene şarap, zina, kumarla hayat geçirip berbat bir hayatla ahirete gittiği halde ebedi cehennemde kalıyor. Çünkü her kafirin kafasında milyar senede yaşasa gavurluğundan, zındıklığından, münafıklığından vazgeçmemek vardır. Niyeti ebedidir kafirin. Ebedi niyeti olduğu için de ebediyen cehennemde kalmaya mahkum olur. Demek ki niyetin ayrıntılarına girerken bir husus daha öğrenmiş oluyoruz. Nedir o? Niyet ebedi cennet veya ebedi cehennemin nedenidir. Bir başka husus, bedenle yapılan işler bedenle yapıldığında sınırlıdır. Bir insan kaç defa hicret edebilir? Öğrene mağazını bir defa kılacaksın, dörtte at kılacaksın. Eğer hicret üzerinden mümine sevap verilecek olsa, amel bedenle yapılan boyut olarak, müminin hicreti Medine'ye geldi, bitti. O gün bitti sevap. Ya da hicret gerekmedi, fetih geldi, hicret gerekmedi, tamam bitti öğlen namazı sevabını mümin dört rekat kılar selamun aleyküm ve, aleyküm ve sevap da bitti. Ama mümin hicret kafalı mümin olduğu zaman her an Allah için hicrete hazır niyeti olduğu zaman ömrünün sonuna kadar hicret sevabıyla yaşar. Mümin dört rekat değil de 4 milyon rekat emredseydi Allah ona bile hazır bir kafayla seccadenin başına geçince yani. Niyeti uzun olunca müminin o niyetle Allah'tan sevap kazanır. Amelleri bedenle uzatmak mümkün değil. Ama niyetle uzatmak mümkündür. Bedenin işleri sınırlı, kalbin niyeti sınırsız olabilir. Tabi bu İlla her niyet böyle olacak diye bir şey yok. Niyetten niyete de fark var. Adamına göre. Ebubekir mağaraya girdi. Yüz sene Resulullah mağarada kalsaydı oradan çıkmaya niyetli değildi. O kıyamet günü belki bin sene mağarada eziyet çekmiş bir kul olarak dirilecek. Bir günlüğüne bir işi yapmaya niyet edenle o işi ömrünün sonuna kadar yapmaya niyet eden arasındaki Farktır bu. Bütün ameller böyledir. Oruç ne kadar tutulabilir ki? Bedenle tutulan oruç tutulsun, tutulsun, tutulsun. Yani hiç iftihar etmeden 5 gün tutulsun, 10 gün tutulsun, 1 ay tutulsun. Ama oruç azmi ve heyecanı müminde ebedi olabilir. Ömür boyu olabilir. Bu da niyetin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gerçekten amel الْعَمَالُ بِالنِّيَّارِ Hadisi üzerinde vurgulama yapan alimler Allah onlardan razı olsun <gülüyor> ne kadar bir büyük iş içerisinde olduklarını gösteriyor. Bir başka husus niyetle ilgili niyet bir ameli isabet ettirmeden de sevap kazanmaya müsait olmak demektir. Burada bir örnek e, dikkatimizi çeker, çekmesi gerekiyor. Ashabı ı kiramdan e, Ma'n Ibn Yezid isimli sahabi e, diyor ki e, sadaka konan yerden sadaka hurmalarından veya işte ne konduysa yani gitmiş mescitte sadakaların bulunduğu bir yer var, ihtiyacı olan gelip alıyor. Daha sonra sadaka taşı diye bizim Osmanlı kültürümüzde bulunan şeydir bu. Mescidin bir köşesinde ihtiyacı olanlar için konmuş sadaka yerleri var. Gitmiş almış. Eve gidince babası bunun elinde görmüş. Nereden aldın bunları demiş. Mescitten aldım demiş. Ya ben bunu tanıyorum ben koydum oraya demiş. Baban olarak ben koydum bu sadakayı gittin sen aldın onu demiş. Tutmuş çocuğu kolundan aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e getirmiş. Şimdi ortadaki yanlışlık ne? Ahmet... Ee, Diyelim Ahmet getirdi mescide bu sadakadır diye koydu. Oğlu Mehmet de gitti onu aldı oradan. Ee, i̇nsan kendi oğluna sadaka vermez herhalde. Gelip Efendimiz Aleyhisselam'a tartışmıyor. da benim mescide koyduğum sadakaları geldi aldı bu çocuk. Diye şikayette bulunmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki e, çocuğa yavrum sana aldığın senin olsun demiş. Al git onu. Sen de koyduğun sadakayı Allah kabul etti de. Sen bu oğluna vermek için koymadın buraya çünkü? Bu bir Müslümanın sağlam niyetle olması halinde her yerde geçerli. Mesela abdestin var, namaz kılıyorsun, kıldın namazı. Bitti, halbuki senin abdestin yok. Unuttun abdestli olduğunu. Hiçbir sakıncası yok. Çünkü abdestin olmadığını bilecek olsan... Hele namazın son saniyesinde bile öğrensen zaten gidip alacaktın sen yani. Kafan abdeste hazırdı senin. Kalpte bu konuda bir pürüz yok. Eh o zaman abdestsiz bile namaz kabul olabilir. Yani buradan şu sonucu çıkarıyoruz. <gülüyor> Niyet sayesinde Müslüman hakikatten bunu çıkarıyoruz. Ee, bu niyet sayesinde hiç kazanılmayacak şeyleri çok rahat kazanabilir. Kazanılacak şeyleri de kazanılmış şeyleri de niyet eksikliği yüzünden e, kaybedebilir. Bunun için diyebiliriz ki bir benzetme olarak amellerimiz cisimse bedense Niyetlerimiz onun ruhudur. Nasıl ruhsuz beden söz konusu değilse aynı şekilde niyetsiz de amel geçerli değildir. Bunu bu şekilde tespit edelim. Zira e, biz ameller üzerinde yoğunlaşırken bir miktar zarar edebiliyoruz. Nasıl zarar ediyoruz? Yani amelimizin Allah için yapılması, niyetimiz boyutuyla uğraştığımızdan fazla dış görüntüsüyle uğraşıyoruz. Bu da nasıl etkiliyor bizi? Bize göre çok mükemmel, harika bir ibadet Allah katında yok. Sıfır bir ibadet. Fark buradan kaynaklanıyorum. <gülüyor> Burada fıkıh açısından e, niyeti uygulamalarında değerlendirmeden önce <gülüyor> bir başka e, biraz tartışmalı örneklerine geçmek istiyorum. İhlas Niyetteki kalitenin adıdır. Namaz kılmaya niyet edersin. Bu niyeti yüzde kaç Allah için yaptığının ayarına ihlas deniyor. Müslüman Allah için bir cami yaptırır. Bu cami yaptırmaya niyet eder. Fakat ne kadar Allah içindir yüzde yüz mü yüzde seksen mi o ayara ihlas diyoruz. Demek ki ihlas, bizim Allah'a karşı samimiyet sınavımızın adı. Ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar e, laubali olduğumuzu, ne kadar Allah dışındaki etkenlerden etkilendiğimizi, çevreden, insanların e, söylentilerinden vesaire, ne kadar etkilendiğimizi gösteren bir işarettir. Şimdi bu ihlas isteniyor bizden ama acaba biz yüzde yüz insani kimliğimizden arınabilir miyiz? Daha doğrusu dünyada iş yapacağız ama kendimizi cennette göreceğiz. Böyle bir <gülüyor> temenni olabilir mi? Bu <gülüyor> şu sorunun cevabıyla anlaşılabilir. Müslümandan midesini, bağırsaklarını, erkeklik cinsellik organlarını, gözünü, kulağını çıkarıp atması, Ondan sonra da kulluk yapması istenebilir mi Müslüman'dan? İmam Şatıbi'nin deyimiyle bu kaldırılamaz bir şeyin istenmesidir insandan. Yeme ihtiyacı, cinsellik ihtiyacı, görme, dinleme ihtiyacı insanda fıtridir. Allah böyle yaratmış. Bu şartlar altında Müslümanın Allah'a kulluk yapması istenmektedir. Müslüman eğer bu şartlarda kulluğu becerebilirse o Müslüman'da başarıdan söz edilebilir. Eğer Müslüman bu şekilde yani mide var yiyor içiyor. Cinsel ihtiyaçlar var. Bunları barındırırken harama bulaşmaz ve oruç tutar ve infak eder ve zekat verir ve teheccüde kalkarsa bu Müslüman Müslümandır zaten. Bu Müslüman ibadet yapıyor. Cinsel organları köreltilmiş gözü kulağı köreltilmiş, ayakları kesilmiş bir yere gitmesin diye, cep dikilmemiş elbisesine para koymasın diye, o Müslümana şimdi Allah için infak et, Allah için oruç tut denmesi yoktur. Böyle bir gerçek yoktur. Bir kere ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, ashab-ı kiram böyle yaşamadılar şehvet bombardımanı altında haramdan kaçtılar mideleri aç olduğu halde başkasının malına dokunmadılar biz kulluğu insanlıktan çıkarak değil insan olarak yapacağız ve böylece Müslümanın Şehvetle meşgul olması bile, cinsel şehvetini tatmin etmesi bile niyeti sayesinde ibadete dönüşecek. Bizden beklenen budur. Bizden ne bekleniyor? Müslümanın ahireti de unutmaması, dünyayı da terk etmemesi. Tehlikeli olan nedir? ahiret yokmuş gibi dünya ile meşgul olmaktır. Bu tersten bakıldığında dünya hiç yokmuş gibi ahiretmiş dünya gibi yaşarken de terstir. O da hatadır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tıpkı cahiliye müşriklerinin putlarıyla savaştığı gibi bununla da savaştığını görüyoruz. Kadınları terk etme yönünde meyil gösterene ne cevap vermiştim? Benden değilsiniz demişti. <gülüyor> Hiç yemek yememe yönünde meyil gösterene ne cevap vermişti? Benden değilsiniz demişti. Hanımını ihmal edip kendini Kur'an'a veren Abdullah İbni Amr İbni Asa ne demişti? Benden takva mısın Abdullah? Ben yapıyorum. Sen ne yapmıyorsun bunları? Demişti. Bakıyoruz ki putperestlere de lekum dinukum veliyedin sizin dininiz sizin olsun, benimki benim olsun dedi. Ben kadınlardan uzak duracağım, sabaha kadar namaz kılacağım, ee, akşama kadar cihad edeceğim, başka iş yapmayacağım diyene de aynı şeyi söylüyor. Benden değildir. Ben ragıb an sünneti feleysem minni. Benim yolumdan kopan benden değildir diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ve ahiret arasındaki Denge için gelmiş, bu dengeyi öğretmek için gelmiştir. Karunu anlatan ayetleri o okudu insanlara. Sonunda ne var o ayetlerin? Walatense nasibeke minet dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Senin de bir evin olsun. Senin de bir araban olsun. Senin de eşin olsun. Senin de harcayacak paran olsun. Dünyadan da nasibini unutma yazlık evinde olsun li ilafi kureyş ilafihim rihleteşşitâ ives sayf yazın bir yerde kışın bir yerde oturman ayıp değil günah değil dünyadaki nasibimiz onu da unutmayalım diyor demek ki ancak Allah için yapılan şeyleri Allah ibadet kabul ediyor bir iki dedik, kural olarak söylediklerimizi özetliyoruz. 2 bir şeyin ibadet olup olmadığı niyetle anlaşılıyor. Üç, niyette ihlas ölçüsü var. Ne kadar ihlas? Niyet o kadar muteber. Yoksa niyet ettim Allah için şu işi yapmaya demekle o Allah için olmuyor. Yüzde beş ihlassa yüzde beş, yüzde yirmi ise yüzde yirmi, yüzde yüzse %100 sevap kazanılıyor. Bir kural daha var. <gülüyor> Müslümanlar Allah'ı ve peygamberi dinler yollarına devam ederler. Doğru olan budur. <gülüyor> Bir dönem Müslümanlar felsefe ile de yani akılla din anlama yönüne de bulaştılar. Bu bulaşıklık hala da gitmedi. O felsefenin getirdiği sıkıntılardan biri de şimdi ihlasla bağlantılı, niyet ve ihlasla bağlantılı olduğu için bunu konuşuyoruz. Bir grup Müslüman bilhassa tasavvufu felsefesi üzerinden yaşamak isteyenler. Tasavvuf erbabı demiyorum. Tasavvufu, tasavvuf felsefesi üzerinden yaşamak isteyenler bu ihlas konusunu abartarak Abartmak kelimesini bil, bilinçli söylüyorum. Abartarak Allah'ı ve rızasını istiyoruz derken ne edeyim cenneti ya ne yapacaksın cenneti sen? Allah'ın e, cemali yeter şeklinde bir felsefe yaptılar. Sanki <gülüyor> şu... E, anlayış ortaya çıktı. Yani Allah senden razı olsun cehennemde yan zararı yok. Allah'ın dediğini yaptın, cennette lazım değil. Girmesen de olur. Bu bir kere. Kesinlikle Kur'an'ın onlarca ayetine terstir. Bunu en imser ifadeyle kaş yaparken göz çıkarma olarak yorumlayabiliriz. Hani iyi niyetle yorum yapmak için bu kaş yaparken göz çıkarmaktır neden bir defa Allah ve sâri'û ilâ min rabbikum ve cennetin arduhessemâvâtu velâdu'uddetlilmüttekîn müttekiler için hazırlanmış olan ayetten bir kelimesini alalım cennete koşun diyor bir defa Allah Cennete koşun diyor. Ve fiðalik, feltenafesl mütenafesun. İnnâ lüzzin âmanu ve âmanu salihat. Kânetlâm cennetl Firdayusî nüzela. Firdayus cennet. Lâna Allah vaad ediyor. Bu konuda yarışın diyor. Yani Allah ve Peygamberi cennete koşun diyor. İnsanlar felsefe yaparken abartıp cennetin ne değeri var? işte bu yaptığın amel ihlaslı olsun cehenneme yansan da ne olacak maazallah bunun ucu insanın imanını tartışılacak şey haline getirebilir evet ihlas nihai hedeftir muhteşem bir hedeftir ama Allah'ın şeriatı ancak Allah'ın tarif ettiği şekilde yaşanır. Allah rızasını kazanmamızı emrediyor. En büyük kazanç odur zaten. Ama cennet basit bir şey değil. Cehennem, ben Allah beni sevsin de cehennemde yanayım denecek bir basitlik değildir. Allah sevdiği kulunu zaten yakmaz. Dolayısıyla hatta ve hatta Allah için dünya nimetlerini tepip sefalet içinde kalmak bile yoktur. Kul men harrama zinete Allahillati ahraja li ibadi vattiibat rizk. Kulu min tayibati ma razakunakum ve lillah lillah. Yemek içmek de Allah'ın emridir. Hem de en güzel şeylerden. Yeryüzünün zinetleri Müslüman içindir aynı zamanda. Bahçeler, bağlar, Müslüman içindir. Evinin önünden ırmak akması bir Müslümanın nimettir. Müslüman ona dalıp boğulup gitmez. Kafirle farkı odur. Bahçesiyle meşgul olup Müslüman ahiretini ihmal etmez. Kafirle farkı budur müminin. Demek ki felsefe yapıp uçuk uçuk <gülüyor> laflar Konuşmak doğru değil. Allah'ın şeriatı ne ise o şekilde yaşanır. Yani ihlasla niyetin bağlantısı var. İhlasla bu tip felsefeleri beraberinde getiren bir tartışma ortamı oluşturdu. Onun için bunu örneklendirdik. Bir konu daha var. Niyet ve ihlas konusunun negatif, yani ters taraftan bakıldığında karşımıza çıkan bir sonucu var ki riyadır. Riya ihlası sıfırlayabilir bir tehli. Yani riya ne demek? Allah için yapılan işi Allah için yapılan işi insanlar için de yapmak demektir. Bu küçük şirk, gizli şirk olarak da anılıyor. Hadis-i şeriflerde e, kitaplarımızda. Bu bir tür şirktir. Yani Allah için cami yaptırıyorsun ama insanlar bunu bilsinler istiyorsun. Allah ortak istemiyor. Ya Allah için yaparsın ya da yapmazsın. Dolayısıyla hadis-i şerifler incelendiğinde riya ile ilgili ağır tehditler olduğunu görüyoruz. Ölümcül tehditler riya ile ilgili. Yani riya götürüyor. Ameli götürüyor. Sıfırlıyor. Böyle bir tehlike var. Binaenaleyh Müslümanın riyaya karşı tedbirli olması lazım. Burada da bir abartı daha çıkıyor. Şeytan bakıyor ki riyadan Müslüman çok korkuyor. En rahat yapacağı şeyleri bile tutuyor. Riyaya girip şirke bulaşmaktansa yapma bunu diyor. Bu da bir tuzak. Bu da şeytan tuzağı. Bu nedenle riyadan korkup Müslümanın Allah için yapılacak işlerden birini yapmaması şeytan tuzağıdır. Müslüman Allah'tan korkup riyaya karşı tedbirler alır. Hiç riyasız yapmak için uğraşır. Eğer hiç riyasız yapamayacaksa, beceremiyorsa riyanın düzeyini düşürür. Çünkü riya dediğin eğer yüzde yüzse batırdı gitti, ameli de batırdı, imanı da tehlikeye soktu. E yüzde on riya da olabilir. Namazdaki hatalar gibi. Namazı da yüzde yüz abdestsiz kılarsan o namaz batıl oluyor. Ama yüzde yüz hatasız kılamayacağım diye namazı bırakıyor musun? Hayır. Ufak tefek hatalarla bari kılayım namazı düşünüyorsun. Tam Cebrail aleyhisselama indiği gibi Kur'an okuyamıyorsun. Mümkün olduğu kadar ona yakın düzeyde okumaya çalışıyorsun. Riyada da sıfır riya hedeftir şüphesiz. Yani insanlar var mı yok mu ölü gibi hiç insanları yok sayıyor şeklinde bir namaz kılmak amel yapmak hayır yapmak infak yapmak elbette hedeftir böyle de olmalıdır ama bu noktaya gelmedi diye ibadeti Allah için yapılacak işi ihmal etmemiz caiz değildir <gülüyor> bu bir şeytan tuzağıdır. Şeytan, ibadetlerimizi yapmamamız için önce iyi bir uğraşı verir. Baktı ki, yapacağız. Bundan vazgeçmeye niyeti yok Müslümanın. İşte onu bu şekildeki tuzaklardan birisiyle. Önce riyaya bulaştırır. Sonra riyaya iyice bulandırdıktan sonra, bu riya çok tehlikeli bir şey. Hiç yapma bunu daha iyi diye inandırır. Hayır bu yanlıştır. Evet e, riya ibadeti sömürüyor. Riya yüzünden ibadet sıfırlanabiliyor. Doğru ama ibadeti kaldırmak yani hasta olacağım diye intihar etmek gibidir. Bir Müslüman hasta olacak diye intihar mı etmesi lazım? Hayır. Hasta olmamak için uğraşması gerekiyor. Yine buna rağmen Beceremeyip hasta olursa bu sefer tedavi olmak için uğraşır. Hastalığı en az nasıl en düşük nasıl atlatabilirim onun üzerinden hesap yapması lazım. Kaçmak yok, yorulmak, bıkmak yok. Dersimizi e, toparlayalım. Dedik ki e, ibadet olanla ibadet olmayanı yani Allah için yapılanla ee, insanın kendisi için yapılanı ayrıt eden şeyin adı niyettir. Ve niyetin önemi hakkında meşhur innemel a'malu bin niyad hadisinin önemini işte ulemanın ne kadar titiz bir şekilde muhadisin üzerinde yoğunluğunu örneklendirdik. Niyetin nasıl kalite getirdiğini aslında niyetlerle ne muhteşem sevaplar kazanıldığını, asıl sevapların niyetler sayesinde kazanıldığını, niyetlerimiz çıkarıldıktan sonra geriye çok bir şeyin kalmayabileceğini özellikle bilmemiz gerekir diye vurguladık. Şimdi buraya kadar olanı, e, fıkıhla direkt alakalı değildi. Niyete genelde bir giriş yaptık. Şimdi namazından, abdestinden diğer hususlara kadar ni niyetin ibadetlerimizi nasıl etkilediğini ya da başka bir ifadeyle fıkıh penceresinden niyetin nasıl e görüleceğini şimdi e mütalaa edebiliriz. Bir sonraki dersimizin de